Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Bugün Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 44.sünü sunacağız inşallah Bugünkü alt başlığımız Mute Savaşı 628 yılında Hudeybiye Anlaşması 629 yılında Hayber'in Fethi Ve Hayber'deki Yahudilerle Çevresindeki Yahudilerin Medine Devletine Bağlanması Arabistan'ı Karıştırdığı Gibi Arabistan dışındaki ülkeleri de karıştırmıştı. Dikkate almadıkları Medine devleti Arabistan şehir devletlerini düşürüyor Medine şehir devletini Arabistan imparatorluğuna dönüştürüyordu. Hayber savaşının sonuçları olarak anlattığımız bu gerçekler hemen kendisini gösterdi. Araplarla ciddi alışverişi bulunan Suriye tarafları karışmaya başladı. Hayber'in fethinden önceki bazı gelişmelere şöyle bir bakalım. Medine devletinin kralı Muhammed Allah'ın elçisi olarak Arabistan topraklarında genel dengenin sağlandığını görünce Hudeybiye anlaşmasıyla gözünü Arabistan dışına çevirdi. Zaten Medine devletinin Mekke devletiyle anlaşma yapması Arabistan etrafındaki devletlerin dikkatini çekmişti. Tabi dikkat kesilenler sadece devletlerin kralları ...imparatorları değildi. Aynı zamanda Yahudiliğin, Museviliğin, Zerdüşliğin veya Mecusiliğin din merkezlerini yöneten din adamlarının da... ...Arabistan'daki gelişmeler dikkatlerini çıktı. Çünkü sadece Arabistan'da, Araplar şehir devletlerinden kurtulup imparatorluğa doğru yönelmiyorlardı. Aynı zamanda Arabistan'da putpreslik yıkılıyor, yerine İslam diye yeni bir din yükseliyordu. Bu nedenle din adamları telaşa düştüler... Uzun yıllar yaşadıkları Arapların putperestliği yıkıldığı gibi kendi toplumları da İslam'a girerek yıkılabilirlerdi. Bu gerçek karabasan olarak rüyalarına girmeye başladı. Gözünü Arabistan dışına çeviren Muhammed, çevresindeki devletlerin de İslam ile tanışmaya vaktinin geldiğini biliyordu. Mekke'deki mücadelesi Medine'de devlet olmakla sonuçlanmış Aradan geçen yedi yıl içinde de en büyük düşmanı Mekke ile anlaşarak Arabistan'da söz sahip olmuştu. Arabistan dışına açılırken arkasından kendini vuracak bir güç kalmamıştı. Diğer taraftan Medine devletinin Arabistan dışındaki devletlere İslam tebliği onları karşısına alışı Arabistan'daki putperestleri içten içe sevindirmeye başlamıştı. Bunun nedeni iki temele dayanıyordu. Birincisi baş edemedikleri Muhammed'in Roma, İran, Mısır, Habeş, Yemen gibi büyük devletlerin ve imparatorlukların hepsine birden meydan okuması onlara göre akıllıca gelmiyor. Şimdi başına belayı aldı diyorlardı. Aynı düşünce Yahudiler de katılıyordu. Yani Medine'de yaşayan Yahudiler, Arabistan'da yaşayan Yahudiler, putperestlerin bu düşüncesine katılıyorlar. Medine devletinin sayılan devletlerle hiçbir zaman baş edemeyeceğini onların Müslümanlara haddini bildireceklerine inanıyorlardı. Elbette onlar dünyevi değerlerle bu tür yorumlar yapacaklardı. Günümüzde de öyle değil mi? Mesela herhangi bir ülke gözünü karartıp bugün bütün dünyayı İslam'a çağırsa, kabul etmezlerse, vergi vermeye davet etse, aksi halde üzerlerine savaş açacağını söylese ne olur? Sizce herkes güler. Müslümanlar bile güler. Bugünün Müslümanları. İran devriminden sonra, Amerika'yı karşısına alan İran toplumu düşünüldüğünde İran'a bu toplumların nasıl baktığını görüyoruz. Kaldı ki İran siyasi, ekonomik, askeri ve coğrafi yapılarak güçlü bir ülke. Buna rağmen bütün dünyayı karşısına almasını hiç kimse düşünemez. Nitekim İranlar bile devrimden sonra veya devrimden önce Amerika ile çatışırken Avrupa devletleriyle iyi geçindiler. Rusya ile kapışırken... Çin ile iyi geçindiler. Türkiye'yi daima dost ülke ilan ederek her türlü çatışmaya karşılık neredeyse sınırsız çözüm sundular. Elbette Türkiye de buna hayır demedi. Zira Batılıların nazlarından bıkmış Türkiye önündeki açılımları görünce anında İran ile birlikte hareket etmeye öne çıkardı. Bu durum sadece Özal, Erbakan, Erdoğan dönemlerinde böyle olmadı. Bundan önceki dönemlerde de İhtilal yapan Evren döneminde de aynı şey oldu. İran'da devrim oldu, Türkiye'de ihtilal oldu. İhtilali yapan askerler bile o dönemde İran ile Avrupa arasındaki Ebeş karayolunu tamamıyla açtılar İran'a ve Avrupa'ya. Tırlar kilometrelerce devam ediyordu. O günü bilenler hatırlarlar. Asla o gün Türkiye biz bu tırlara izin vermeyiz, bu yolu kullandırmayız demedi. İran devriminden itibaren Türkiye'nin yönetimine gelen bütün iktidarlar, İhtilalciler de dahil İran'la sıcak ilişkisini sürdürdü. Günümüzün dünyası nasıl Müslümanların kurduğu devletin bütün dünyaya meydan okumasını anlayamayacaksa, o günde de Araplar, Yahudiler anlayamıyorlardı. Aldı başına belayı dercesine gülümsüyorlar, içten içe seviniyorlardı. Hani yakın olmasalar ve utanmasalar, Medine devletiyle yaptıkları sözleşmeleri bir kenara atacaklar, sonra, Muhammed'in karşısına aldığı devletlerle işbirliğine gideceklerdi. Ama Muhammed yanlarındaydı. Hele o günkü şartlarda, o iletişimin, ulaşımın zor olduğu şartlarda, Muhammed'i kızdırmak kolay değildi. İranlılar, Romalılar, Yemenliler, Mısırlılar, Habeşliler, onları kurtarmaya gelinceye kadar Muhammed onların işini çoktan bitirirdi. Bunu çok iyi biliyorlardı. Arabistan dışındakiler, imdatlarına yetinceye kadar, Muhammed onların canlarını okurdu. Onlar biliyorlardı ki hak ve adalet için Muhammed çok sertti. Asla ihaneti, sözleşme şartlarına aykırı davranışı affetmezdi. etmezdi. Bugüne kadar ki anlattığımız savaş ve arkasındaki sonuçlarda bunları hep gördük. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı, çok iyi öğrenmişlerdi. Muhammed için söz vermek önemliydi. Muhammed için söz vermek dindi, din. Hayatının kavgasıydı ve o sözü yerine getirmek o güne kadar gelen Allah'ın ayetlerinde söz vermek önemliydi ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi kopan ilişkinin bir daha kurulmaması demekti. Ve Allah'a göre verilen sözlerin yerine getirilmemesi münafıklıktı, riyakarlıktı, ikiyüzlülüktü. Onlar kafirlerden daha beterdi. Onun için Muhammed asla verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda veya aykırı hareket edilmesi konusunda taviz vermezdi. Bunu bugün Müslümanlar anlayamaz. asla. Ama o gün putperestler anlamıştı. Bunu bugün Müslümanlar anlayamaz ama o gün putperestler bunu çok iyi kavramışlardı. Yahudiler bunu çok iyi kavramışlardı. Beni Kureyza, beni nadır kabilelerinin başına gelenler bunu çok iyi öğretmişti o toplumlara. İkincisi ise putperest Araplar, Muhammed'in Arabistan etrafındaki Arap olmayan devletleri karşısına almasına soy bilinciyle sevindiler. Putperest Araplar. Uzun yıllar bildikleri tarih içinde, Araplar içinden neredeyse hiçbiri böylesine Arabistan dışındaki devletlere meydan okumamıştı. Yemen kralı Ebrehe bile Kabe'yi yıkmaya gelince, Kabe Allah'ın Allah evini kendisi korusun diyerek Yemen ordusunun karşısına çıkmamışlar. Üstelik bunu yapan, birlikte yaşadıkları, büyüdükleri ve büyükleri olan Muhammed'in dedesi ve Abdülmuttalip'ti. Yakın bir zamanda hatırlıyorlardı. Geçmiş çok uzaklarda kalan bir zaman değildi. Muhammed'in yaptığı onurlarına, şereflerine, şanlarına düşkün putperest Arapların kanlarını kaynattı. Sanki içlerinden helal olsun der gibiydiler. İçten içe seviniyorlar, Arapların kim olduğunu dünya aleme bildirsin istiyorlardı. Özellikle putperestliğe taassup derecesine bağlı olmayan Araplar, Muhammed'i destekler tarzında yorumlar yapmaya başladılar ve akın akın Müslüman olmaya başladılar. Ebu Sufyan mantığında olanlar ise Şam, Mısır, Yemen ticaretlerinin biteceği nedeniyle endişe içindeydiler. Arabistan'ın etrafındaki ülkelerle savaş haline gelmesi onların ticari kervanlarını aksatabilirdi. Bir yandan Muhammed başına belayı aldı diye seviniyor, diğer yandan endişe duyuyor. Önlerinde tek seçenek vardı. Ticaretlerinin aksamaması için hemen çözüm bulmak. Putperest Araplar, Muhammed'in savaşı, din savaşıdır. Bizimse Hristiyanlarla, Yahudilerle, Zerdüşlerle herhangi bir din kavgamız yoktur diyorlardı. Bu probandıyı yapmaya başladılar. Gelip geçen kervanlar. kendilerini bu şekilde teselli ettiler. Gerekirse Yahudi, Hristiyan, Zerdüş toplumlarının krallarına bizim sizinle bir savaşımız yok. Bu konuda bizler Muhammed'e yardımcı değiliz diyeceklerdi. Ama asla Mekkeliler anlaşmayı bozarak ne Mısır'la, ne İran'la, ne Roma'yla, ne Yemen'le, ne de Habeşistan ile Müslümanlar aleyhine anlaşma yapamazlardı. Onların Muhammed ile yapacakları savaşlarda tarafsız olmak tek seçenekleriydi. İşte Hudeybiye anlaşması böyle bir seçeneği Önlerine koyduğu asla kıpırdayamadılar. Bu yönde haberleri kervanlar vasıtasıyla sağa sola yayıyorlar, Medine devletinden farklı düşündüklerini belirtiyorlar, putperest Araplar olarak barışı öne çıkardıklarını söyleyerek üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. İşte bugün de aynı değil mi? Bakın şöyle topluma, birileri Amerika'ya kafa tutsa, birileri Avrupa'ya kafa tutsa İslam adına hemen, Tevhidi kaybetmiş, şirke çeşitli yerlerden bulaşmış Müslümanlar, biz barıştan yanıyız. Bizim Avrupa ile Amerika ile kavgamız yok ve biz o Amerika'ya ve Avrupa'ya karşı çıkanlarla da beraber değiliz. Demiyorlar mı? Aynı. Değişen bir şey yok. Muhammed Hudeybiye Anlaşması'nı yaptıktan sonra Medine'ye geldi. Medine'de katiplerine 6 adet davet mektubu yazdırdı. Tarihler bu olayın tarihini miladi olarak 7 Mayıs 622 olarak kaydediyor. Tartışılabilir tarih, yıl olarak 628, ay gün tartışılabilir. Resul mektupları devletlerin krallarına göndereceğini söylediğinde, arkadaşlarından bazıları bilgilerine dayanarak, tecrübelerine dayanarak, Ya Resulullah, onlar mühürsüz mektup okumazlar diye görüş bildirdiler. Bunun üzerine Resul bir mühür yaptırdı. Üzerinde Allah Resul Muhammed yazıyordu. Her mektubu bu mühürle mühürledi. Mektuplardan bazıları bulunmuş olup Şam ve Topkapı'nın müzesinde saklanmakta deniyor. İşte bugün günümüzde de Işid'in bayrağı olarak belirtilen o görüntü Allah Rasul Muhammed Resulullah'ın mührünün üzerindeki yazıdır. Bunu da bir antiparantez olarak belirteyim. Mektupların içerikleri ve gönderildiği yerler şu şekilde tarihi bilgilerde anlatılmaktadır. Mektuplardan ikisi dönemin iki büyük devleti ve süper gücü sayılan Bizans yani Roma ve Sasani yani İran ters imparatorluklarına gönderildi. İslam'ın Mekke dönemlerinde Orta Doğu dönemin bu iki süper gücünün birkaç asırdır devam eden savaşlarına sahne olmuştur. Sasaniler yani İranlılar 614 yılında Kudüs'ü fethederek Hristiyanlar için son derece önemli olan Kutsal Haç'ı alıp Sasani İmparatorluğu'nun başkenti Medaine eski kayıtlarda Kitesip Hon deniyor oraya götürmüş. 619 yılında Mısır'ı işgal ettikten sonra 626 yılında Anadolu'yu aşıp İstanbul önlerine kadar ilerlemişlerdi İranlılar. ...Mısır ve İstanbul'a kadar geldiler. Sasanilerle mücadeleye... ...devam eden Bizans... ...İmparator Harakli olsun... ...Sasanilerin ana ordusunu... ...esas ordusunu... ...627 yılı sonunda... ...Ninova'da, şimdiki Ninova diye bilinen yerde... ...ağır bir yenilgiye uğratmasıyla... ...nihai zafer eden taraf oldu. Bu olay... ...Arabistan'da büyük yankılar uyandırdı. Hatırlarsanız... Zerdüşt dininden olan İranlılar... ...Hristiyan Roma İmparatorluğunu yenince... Putperest Araplar sevinmişlerdi Mekke döneminde. Gelen Rum suresinin iki ve üçüncü ayetlerindeki Rumlar yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar yenildi. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir ifadesiyle Putperestlerin yoğun probandası altında kalan Müslümanlar teselli edildi. Çünkü Putperestler ne diyordu o dönemlerde? peperselaplar kendilerini üstün biliyorlar. Kendileri gibi putperestlik dinine sahip olan İranların kitap ehlinden Hristiyanları yenmesiyle seviniyor. Müslümanlara biz de sizi İranlar gibi yeneceğiz diyorlardı. Ama ayetteki ifade gerçekleşmiş. Tabii o gün gerçekleşmemişti. Putperestlerin ifadeleri yerle bir olmuştu. Ama Allah'a inanan, Allah'ın ayetlerine inanan müminler bu ayetler gelince teselli ettiler kendilerini. Allah'a güvenler ve onların Harapro bandasına kapılarak demoralize olmadılar. Morallerini bozmadılar. Şu anda ise mektuplar gönderilirken ise putperestler artık kendi dertlerine düşmüş Bizans'ı ve İran'ı düşünmüyorlardı. Sasani hükümdarı yani Kisra'sı o zaman İran imparatorlarına, İran krallarına Kisra deniliyordu. Mısırlılarınkine Firavun, Romalılarınkine Sezar, Mezopotamya'nınkine Nemrut dendiği gibi, İran'ın Sasani İmparatoru, İran'ın yani Sasanilerin hükümdarı imparatoru Kisra'sı, 2. Hüsrev Perviz'e Resul'ün İslam'a davet mektubu Abdullah bin Huzafe tarafından götürdü. Perviz adının Muhammed isminden sonra yazılmış olmasına kızan Kisra, benim bir kölem bana nasıl böyle hitap edebilir diyerek mektubu yırttı. Şimdi bakış tarzına bakın. Onlar, İranlılar o kadar kendilerine güveniyorlar ki, Arapları bir köle olarak görüyorlardı. kendince. benim bir kölem bana nasıl böyle hitap edebilir dedi. Mektupta Allah'ın Resulü Muhammed tarafından kisaya diye yazılınca, kendi isminin daha sonra yazılmış olması, Resulümüzün isminin önce yazılmış olmasına fena halde sinirlendi. Ve mektubu yırttı. Sanadaki valisi Bazan'dan, Muhammed hakkında bilgi istedi. Mektubunun yırtıldığını öğrenen Muhammed üzüldü. Üzülmesin nedeni, onların Allah'ın dini İslam'a hayır demesinden dolayı başlarına geleceğini bilmesiydi. Aradan fazla bir zaman geçmeden Yemen valisi Bazan iki adamını Medine'ye gönderdi. Resul İran'dan aldığı taze bilgiler sayesinde Bazan'dan daha fazla bilgiye sahipti İran hakkında. Hüsrev Terbiz'in oğlu tarafından öldürüldüğünü Bazan'ın elçilerine söyledi. Yani siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Kisra'ya bağlısınız ama Kisra'nız öldü. Hem de oğlu öldürdü anlamında onlara sözler söyledi. Yani sizin elçiliğiniz veya bazanın Yemen valisi olması Kisra'ya bağlı olarak bir şey ifade etmiyor. Çünkü o valiliği veren makam öldü dedi. Elçilere dedi ki bazana bu durumu söyleyin. Müslüman olduğu takdirde valilik görevine devam edebilir. Yani Medine'ye bağlı olarak Müslüman olduğu takdirde Medine'ye bağlı olarak Yemen valisi olarak kalabilir. Yine toplumunu yönetebilir. Kendisi Müslüman olursa. Ha toplumu Müslüman olmuş olmamış önemli değil. Ve Yemen valisi olarak halkını özgürce yaşatabilir. Bunun üzerine Bazan ile birlikte Yemen halkı Müslüman olurlar. Bu açılımı görünce. Bu hürriyeti, bu özgürlüğü görünce hemen Müslüman olurlar. Böylece Yemen'in ilk Müslüman valisi Bazan ile İslamiyet bu bölgede Yemen halkının dışında da yayılmaya başladı. Yemen'e bağlı birçok Arap kabilesi değişik zamanlarda çeşitli heyetler göndererek İslamiyet'i benimsediklerini bildirmeye başladılar. Muhammed'in Kisra'ya gönderdiği bu mektup, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Beyrut'ta ortaya çıkmış 1960'lı yıllarda bilim adamlarınca İncelenerek gerçek belge olduğu kanıtlanmıştır. Mektup deri üzerinde yazılmıştır. Onun için Kisra yırtarken tam yırtamamıştır yani. Şöyle bir parçalamıştır deri eliyle, gücüyle. Kağıt olsaydı bugünkü gibi paramparça yırtar ne olduğu belli olmazdı. Mektubun özellikleri koyu kahverengide bir deri. Boyu 28 cm eni 21,5 cm olup 15 satırdan oluşmaktadır. En altında 3 cm olan dairevi bir mühür izi bulunmaktadır. O mühürde Allah Rasul Muhammed yazıyor. Mektupta üçüncü satırın altından başlayan yatay yırtık mektubun ortalarında dikey olarak onuncu satıra kadar inmektedir. Ters L harfi şeklindeki yırtık farklı bir deriden kesilmiş ince iplikle dikilmiştir. Mektuptaki yazıda noktalama veya harekeleme işaretleri taşımamaktadır. Zaten noktalama işaretleri Rasul devrinde kullanılmıyordu. Bugün de Arapçayı kullananlar kullanmıyorlar. Bugün sadece harekeleme ve noktalama Kur'an ayetleri üzerine, misaflarda mevcut. Bu da sonradan oluşan bir şey. Yanlış okumaları engellemek için ortaya atılan bir düşünce. Kisra'nın mektubu şöyleydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den İranların büyük başkanı Kisra'ya hidayet yoluna girip tabi olana Allah'a, onun Resulüne iman edene, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir tek ve ortaksız bulunduğuna, Muhammed'in onun Resulü ve kulu olduğuna şehadet edip bunu kabul edene selam olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam ile davet ediyorum. Zira ben kim olursa olsun can taşıyan herkese belli bir tehlikeyi haber verip bunları uyandırmak ve inanmayanlar üzerinde Allah'ın sözünü gerçekleştirmek için istisnasız bütün insanlara gönderilmiş bir Allah eşsiyim. O halde sen İslam'a gir sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Şayet kaçınacak olursan, bu halde hiç şüphesiz, mecusilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır. Bizans imparatoru Herakliyosa, elçi olarak Dihye bin Halife El-Kelbi görevlendirildi. Mektubun içeriği şöyleydi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, Bizans İmparatoru Herakliyosa, Hidayete uyanlara selam olsun, İslam'ı kabul et ki,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 Değiniz. Mektubun son sözleri Alimran suresinin 64. ayet ile bitiyordu. İmparator Haraklius, yıllar süren savaşlar sonunda sahsaniler karşısında Nineva'da kazandığı kesin zafer için Allah'a bir şükran ifadesi olarak hac ziyaretinde bulunmak, İranlardan geri almayı başardığı kutsal haçı tekrar eski yerine dikmek üzere o sıralarda Kudüs'te bulunuyordu. İmparator Busra valisi aracılığıyla kendisine gelen peygamber elçisi Dihye'yi kabul etti. Tarihi bilgilere göre Muhammed hakkında daha detaylı bilgi almak üzere o sıralarda ticaret için Suriye'ye gitmiş bulunan Ebu Sufyan ve arkadaşlarını huzuruna davet etti. Onlardan Muhammed'in soyu, ailesi, çevresi, toplumdaki konumu, kişiliği, getirdiği mesajın niteliği ve temel prensipler hakkında bilgi aldıktan sonra anlatılanların bir Resul'ün özelliklerine uygun olduğunu ifade etti. Hatta anlatılan bilgilerden giderek, ben Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyorum, ancak Müslüman olursam halkın beni terk eder dediği rivayet edilir. Tabi bu rivayetlerin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Benzeri ifadeleri Roma kayıtlarında da olması gerekiyor ama biraz olması zor gibi. Heraklios, elçiyi diplomatik kurallar çerçevesinde kabul etmekle yetindi. Elçileri hediyelerle uğurladı. Bu rivayetler doğruysa, Rasul ile anlaşma yapan Ebu Sufyan'ın Muhammed ile yaptığı anlaşmaya bağlı kaldığı, bildiği konuları dürüstçe anlattığı anlaşılıyor. Tabi bir putperest olarak anlatacak. Heraklios da ona göre dinleyecek. Yani aynı dinden olmayan bir insanın görüşlerini alacak. Onun için daha mahluk. Düşmanından biz alıyor çok kurnazca bir şey. Bir devlet başkanına sadece insanın kendisinden değil düşmanından da bilgi almış olması aradaki tarafkirliği ortadan kaldırıyor. Onu böyle değerlendirecek. İşte devlet tecrübesi veya diplomatik dil veya uslup bu olsa gerek. Heraklios'un ise gerçekçi bir insan olduğu, bu rivayetler, doğruysa tabi bu davranışı, gerçekçi bir insan olduğu, diplomatik kurallara uyarak nezaket içinde davrandığı görülüyor. Bunlar ülkelerin yönetiminde önemli kavramlar. Büyük imparatorluklar kurma etiğinin, yani ahlakının temel kuralları diplomatik değerlere sahip çıkmakla örtüşüyor. Ne kadar ayrı fikirlerde olursanız olun, ne kadar çok birbirinize düşman olursanız olun, bütün ilişkiler elçiler vasıtasıyla kuruluyor. O nedenle elçilere iyi davranan liderler, güvenilir liderler olarak ortaya çıkıyor. Biz sizinle savaş yapacağız, bunu bildirmeye geldik diyen bir elçiyi bile gülerek karşılayan, onu misafirperverliğin doruk noktasında ağırlayan, gönderirken hediyelerle gönderen liderler, fark etmeden karşısındaki insanlara güven veriyor. Zira elçi gönderilen makama bir emanet olarak gönderiliyor. Tarihsel kültürdeki toplumların etik davranışlarında elçiler gönderen tarafından gönderilen kişilere makamlara bir emanettir. Her ne olursa olsun elçiye karşı yapılacak olumsuzluklar emanete ihanettir. İşte bugün de bakıyorsunuz bir elçilik kültürü var. Bu elçilik kültüründe bir devlet karşı bir devletle elçilik ilişkisi kurarak bir Barış ortamına gelmişse, işte siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler, kültürel ilişkiler kurmak üzere, ki savaşta elçiler çekiliyor biliyorsunuz, gelmişse ne yapılıyor? Karşılıklı olarak elçilerin ikametleri orada kalan elçinin toprağı sayılıyor. Yani bir ülke kendi toprağı içinde, kendi şehrinde... Bir başka ülkenin elçisini kabul ettiği zaman ona tahsis edilen binanın, arsanın, toprağın, o binanın sınırlarının karşı devletin toprağı olarak kabul ediliyor. Ve asla dokunulamıyor bugünkü elçilik kuralında bile. Niye? Çok farklı bir kavram. Yani siz ülkenizde kaç tane elçi, kaç devletin elçisini kabul ediyorsanız o elçilerin binaları hangi elçiliğe aitse o toprak onlara ait kabul ediliyor. Tabi geçici olarak daimi değil. Ve dokunulamıyor. Dokunulabilmesi için önce o anlaşmanın elçilikler düzeyindeki ilişki kurma anlayışının reddedilmesi gerekir. Karşılıklı ve karşılıklı elçilerin çekilmesi gerekir. Asla baskı yapamaz, asla içine giremez. Girdiği zaman ihanet etmiş olur. Verdiği, söze, yaptığı anlaşmaya. Bugün böyle. Geçmişte de aynı kavramlar farklı bir anlamda. Heraklias, bunu çok iyi bilen bir lider olarak, Muhammed'in elçisini en güzel şekilde ağırlamış, hediyelere boğarak Muhammed'e göndermiştir. Bu tavır, Resul'ün ve Müslümanların gözünde ayrı bir değer kazanır. Ama biraz önce değindiğimiz İran Kralı veya Kısra'sı başka bir şekilde davrandı. Ne etik değerlere ne de insanlığa uydu. İki imparator arasındaki fark, yöneticilik anlayışlarının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Elçilere davranıştaki nezaketi birçok toplumda uygulanan düelloya davet konusunda da görüyoruz mesela. Hatırlayın, özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan düelloya davet, davet eden kişinin savaşarak veya silahla birbirini öldürmek istemesinin davetidir. Daveti genelde bir elçiyle yapıyor. Davet edilen kişi, gelen elçinin kendisini öldürmek üzere birinin davet ettiğini bildiği halde, o kişinin kendisini öldürmeye davet eden kişinin güvendiği biri olduğunu bildiği halde, tek olumsuz cümle kurmaz. Elçiye asla bir şey demez. Mesela elçiyi rehin alıp herhangi bir hareket yapmaz. Olumsuz hareket yapmaz. Davete icabet edip etmeyeceğini söyler o kadar. Ama bazı dengesizler çıkıp elçi öldürmeye kalkabilir. İşte bu noktada Heraklios'un davranışı takdir eşaya. Resul'ün bu mektubu, yani Heraklios'a yazdığı mektup, 13. asırda Heraklios'un soyundan geldiğini söyleyen Kastilya kralı, 7. Alp sarayında, Ortaya çıkmış, saklanmış yani. Napolyon'un İspanya işgalinde Fransa'ya götürülmüş bu mektup. Bakın çok enteresandır. Yani devlet olma anlayışı çok farklı bir şeydir. Bir Fransa İmparatorluğu, bir Roma İmparatorluğu örnekleyelim. Binlerce yıl yürüdüyse bunun nedenleri vardır. Nedenlerin başında önemli belgelerin önemli bir kültür kaynağı olarak saklanmasıdır, arşivlenmesidir. Buralardan tarih doğuyor, buralardan bilgi doğuyor, buralardan bilinç doğuyor. Yakın yıllarda Ürdün'den İsviçre'ye gidip yerleşen mektubun son sahibinden Ebu büyük hükümeti yüklü tazminatla bu mektubu ele geçirir. Tazminat verir. Resul'ün harekliyası yazılan bu mektubu eline geçirebilmesi için Ebu büyük hükümeti. Ürdün kralı Hüseyin duruma müdahale ederek bu kıymetli vesikanın Ürdün'e dönmesini sağlar. Ve böylece bu belge resmi kayıtlara herkesin okuyacağı bir şekilde geçer. Yani ifadelerin artık o Resul'ün Heraklös'ü yazdığı mektubun kafadan bir tarih rivayet olmadığı ortaya çıkar. Herakliyası gönderilen mektuptan etkilenen danışmanı Üskü Müslüman olur. Herakliyası olmaz. Ama o Müslüman olur. Müslüman olduğunu kilisede ilan eder. Bunun üzerine Rumlar ona saldırarak şehit ederler. Çünkü danışman etkili bir yerde. Herakliyası yönlendiriyor. Korkarlar. Herakliyası da yönlendirir onu da Müslüman yapar diye. Üçüncü mektup Amr bin Bümeyye et Damri eliyle Habeş Necasi Asame'ye gönderilir. Daha önce Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlara iyi davranmış Asame, Mekke'lilerin Müslümanları bize iade et, onlar içimizdeki isyancılar teklifini red eden, Müslümanları koruma altına alan insan. Rüvayetlere göre Habeistan Kralı Asame, Resul'ün İslam'a davet mektubuna olumlu cevap vererek Müslümanlığı kabul etti. Resul'e çeşitli hediyeler gönderdi, Resul'ün isteği üzerine daha önce Habeistan'a hicret eden Ebu Cafer komutanlığında Habesana giden Müslümanları geri istedi. Ve Müslümanlar geldi. Bazı tarih rivayetler, Asamen'in bölümünü duyan Resul'ün kıyabında cenaze namazını kıldığı rivayet edilir. Dördüncü mektup, Hatub bin Ebu Belta tarafından, Bizans'ın Mısır genel valisi, Mukavkıs'a götürülür. Daha önce İran, Mısır'ı fethetmişti. Ama Ninova yenilgisinden sonra, Mısır tekrar Roma İmparatorluğu'nun eline geçti ve oraya mukavkıs genel vali olarak atandı. Mektubun içeriği şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den koptların büyük başını el mukavkıs'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunan kimse üzerine olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam ile davete çağırıyorum. İslam'a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Allah sana iki defa sevap verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan, bütün kotların günahı senin üzerine toplanacaktır. Herhalde ekripti sözü o gün kotlar olarak geçmiş, öyle tercüme edilmiş. Ve Arabistan'da öyle deniliyor. Ve ey kitap sahipleri, gelin sizinle bizim aramızda müşterek olan tek bir kelime de, yani Allah'tan başka hiçbir ilaha tatlamak, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah'tan başka aramızda hiçbir kimseyi amir ve efendi yapmamak hususunda birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp kaçınacak olurlarsa şöyle deyiniz. Siz şahit olun ki kesinlikle bizler itaat edip teslim olan Müslümanlarız. Mukavkız'a gönderilen mektubun Topkapı Sarayı'nda olduğu söyleniyor. Mukavkız, Müslüman olmamakla birlikte elçiyi aynı Herakles gibi, yani imparatoru Herakles gibi demek ki bir, Devlet terbiyesini alarak yetişmiş imparatorun gölgesinde. Güzel bir şekilde ağırladı. Muhammed ve İslam hakkında bilgi aldıktan sonra cevabi bir mektup yazdı. Değerli hediyelerle uğurladı. Bu hediyeler arasında cariyelerinden Maria ile Sirin adlı iki kız kardeş ve bir hadım köle ile bin miskal altın, beyaz bir katır. Demek ki o beyaz katır çok şey değerli. Öyle beyaz katır bulmak demek ki zor. Beyaz bir katır, kıymetli elbise ve kumaşlar bulunuyordu hediyelerin arasında. Resul-ül Maria'yı eş olarak aldı, ondan İbrahim adlı oğlu dünyaya geldi. Beşinci mektup, şu Cabin ve el-Esedi ile Gassani krallarından Haris bin Ebu Semir'e gönderildi. Haris, kendisine böyle bir mektubun gönderilmesine sinirlenerek mektubu yere attı, Medine'ye hücum tehdidinde bulundu. Savaş açalım size tehdidinde bulundu. Kasani kralına gönderilen mektup şu şekildeydi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Haris bin Ebi Şemire. Allah selamı hidayet yoluna girmiş bulunan, Allah'a inanan ve bunu ikrar edenin üzerine olsun. Bilesin ki senin mülkünün senin elinde kalması için hiçbir ortağı bulunmayan bir ve teklik sıfatında olan Allah'a inanmaya seni davet ederim. Burada çok önemli bir kavram var bakın senin mülkünün senin elinde olması için. Bir Allah'a inan yeter diyor. Altıncı mektup Selid bin Amr tarafından Yemame'de yaşayan Beni Hanife kabilesinin reisi olup şair ve hatipliğiyle tanınan Hevze bin Ali'ye götürüldü. Hevze bin Ali elçiye iyi davranıp ikramda bulunmakla birlikte Müslümanlığı kabul etmediğini bildiren cevabi bir mektup gönderdi. Resul İslamiyeti tebliğ amacıyla yazdırdığı bu tür mektuplardan Arap Yarımadası'nın muhtelif yerlerinde yaşayan birçok kabile reisine, hatta bazen şahısların kendilerine göndermiştir. Yani hiçbir toplumda özelliği yok ama lider değil, kral değil, imparator değil, toplumda sivilen sayılan, aklı başında insan kabul ettiği, kişilere tanıdığı veya hakkında bu tür yönde bilgi topladığı kişilere göndermiştir. Veciz bir ifadeyle yazılan mektuplarda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 toprak, mera ve maden yerleri verileceğine işaret edilmiştir. Aynı şeyi imparatorlara da söylüyor, valilere de söylüyor. Yani Müslüman olun, aynı makamınızda, mevkinizde kalın, toplumunuzla barış ve huzur içinde yaşayın. Sadece Medine devletine bağlı ve Müslüman olun. Müslüman olmayı kabul edenlerin Allah'a ve Resulüne itaat etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri gerektiği bilhassa ifade edilmiştir. Hicretin dokuzuncu, yani miladi 630 yılında indirilen Tövbe Suresinin 29. ayetinde ifade edilen Cizye, ayetin geldiğinden itibaren yazılan mektuplarda Müslümanların hakimiyetini tanıyan, fakat İslam'a girmeyi kabul etmeyen Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerden alınacağı bildirilmiştir. Altı mektubun dışında bazı mektuplar şöyledir. Yani bazı mektuplar vardır ve bunlar gönderilmiştir ve bunlar şöyledir. Bunlardan biri, Yemame Kralı Helze bin Ali'ye giden sahabi Seyid bin Amr'du. Amr mektubu ve yapılan daveti danışmalı Ergün'e sordu. O İncil'de peygamber olarak geleceği bildiren şahıs budur dediler. Peygamberimize mektup yazarak Müslüman olmadığını ancak kendisinden bazı imtiyazlar vermesini istedi. Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve geri çevirdi. Benzeri mektuplar Amr bin El As. Uğman yöneticilerinden, Cafer ve Abdül Cülenda kardeşlere, Ala bin Harami Bahreyn Meliki Münzir bin Seva'ya, Muhacir bin Umeyye el Mahzumi Himyer reisi Haris bin Abdü Külal el Hümyeri'ye, Ali bin Talip Ebu Musa el Eşari, Muaz bin Cebel Yemen'e, Yemen'in muhtelif yerlerine, gönderilmiştir. Bazı toplulukların liderlerine gönderilen mektuplardaki mektuplardan söz edilir. Beyhakinin metnini verdiği Nejan halkına gönderilen mektup şu şekilde geçmektedir. İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahı adıyla Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Nejan Başbiskoposuna ve Nejan halkına. Siz barış sever insanlarsınız. Ben İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahına olan Hamdimi size bildiririm. Bundan sonra sizi kulluğa değil, Allah'a kulluk yapmaya ve kulların dostluğuna değil, Allah'ın dostluğuna çağırıyorum. Ne güzel çağır bakın. O kadar güzel ki, o kadar yumuşak ve o kadar güzel. Bunu kabul etmediğiniz takdirde size, size lazım gelir. Bunu da kabul etmezseniz size karşı savaş açmayı size haber veriyorum. Bir nezaket içerisinde. Mesela sonuç bu. Resulün bu mektupları Arabistan dışındaki toplulukların gözlerini tamamen Arabistan'a çevirmesi neden oldu. Mektupların içeriğinde Allah'ın dini tebliğ ediliyordu. Herhangi bir maddi talep yoktu. Aksine İslam olduklarında toplum, ülke liderleri kendi ülkelerinin başında kalabileceklerdi. Yani herhangi bir şekilde ülkelerin işgali söz konusu değildi. Mektuplardaki amaç hem Allah'ı hem dinini tanıtmaktı. Herhangi bir zorlama yoktu. Baskı yoktu. Mektubu alan krallar, toplumlar, liderler daveti düşünme fırsatı buldular. Davranışları çeşitli şekillerde oldu. Kimi diplomatik tavır sergilediler. Kimi bütün bencilliklerini, kibrini ortaya koydular. Kimi de Müslüman oldu. Her ne olursa olsun. Mektuplarda ifade edilen şey halklarına adil davranmaları, halklarını Allah'ın bu tebliğine karşı özgürleştirmeleriydi. Bu olaylardan sonra Bizans derebeyi olan zat Talehin valisi kendisine ve halkına İslam'ı tebliğ için gönderilmiş olan 15 Müslüman'ı şehit etti. Bu mektup serüveninden sonra. Bir başka Bizans vekili olan Busra valisi Müslüman elçinin davetini yaydığını duyması üzerine onu öldürdü. Busra bugün Suriye'de bulunan Havran'ın eski adıdır. Suriye'de Havran kenti veya kasabası var. Oranın adı eskiden o dönemde Busra idi. Bizans ve ona bağlı bölgelerden gelen bu haberler Medine Devleti'ni harekete geçirdi. Bizans imparatoruna karşı sefer düzenlemek üzere ordu hazırlanmaya başladı. Böylece Mute Savaşı diye tarihlere geçen savaş meydana geldi. Elbette Medine Devleti'nin kralı Muhammed Müslümanlara yapılanları asla cevapsız bırakamazdı. Hele elçilere yapılan hakareti ve elçilerin öldürülmesine asla müsaade edemezdi. Müslümanların Karşında artık putperest Araplar yok, Müslümanların karşısına koskocaman Bizans İmparatorluğu vardı. Şehir devletleri olan Arabistan devletleriyle savaşan Muhammed, ordusunu imparatorluk üzerine gönderecekti. Putperest Arapların düzenli savaş talimi gören bir orduları yoktu. Ancak Bizans İmparatorluğu'nun bin yıla aşkın süredir gelişen, örgütleşmiş, disiplini, savaş tecrübeli olan orduları vardı. Buna rağmen Müslümanların hazırlığı devam etti. Ve Resulullah üç bin kişilik bir ordu hazırladı. Resul ordunun başında gitmiyordu. Ordunun komuta edilmesi konusunda şu şekilde talimatlar verdi. Ve Müslümanların ne yapacağı konusunda. Zek bin Halise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Halise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer bin Ebu Talip şehit olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa Müslümanlar aralarından Münasip birini seçip onu kendilerine komandan yapsın. Haris'in şehit olduğu yere kadar gidin. Orada kafirlerden kim varsa onları ilk önce İslam dinine davet edin. Eğer kabul ederlerse İslam dinini onlara anlatarak öğretin. Yok karşı yerlilerse allah Teala'nın yardımını isteyerek onlarla savaşın. Ve asla kadın ve çocukları, yaşlıları öldürmeyin. Ağaçları, evleri ve kiliseleri yıkmayın, yakmayın, kesmeyin. Medine ordusunun hareket ettiğini duyan Şurahbil, daha sonradan Müslüman olmuş vahiy katipleri içerisine girmiştir okuryazarlığından dolayı. Ama henüz Müslüman değildir. Medine ordusunun hareket ettiğini duyunca Bizans imparatoru Heraklios'a haber gönderir. Bu arada kardeşi Sedus komutasındaki bir birliği de Müslümanları karşılamak üzere Vadil Kura'ya gönderir. Burada yapılan çarpışmada Müslümanlar tarafından Sedus öldürülür. Ordusu da bozguna uğratılır. Bu olay üzerine Bizans İmparatorluğu şaşkın şaşkın olayı dinler, haber alır. Nasıl olur da Arabistan ortasından 3.000 kişilik ordu Bizans İmparatorluğu ile savaşmak için yola çıkabilirdi? Muhakeme kuramıyor. Olayı putperest Araplar dehşetli gözlerle izliyor. İranlar olayı gülerek izliyor. İranlara göre bu olay prestij işi. 3.000 kişilik Medine ordusunun koskoca Bizans İmparatoru'na meydan okumak için yola çıkması... Ve ilk savaşta da başarı kazanması düşündürücü. Bizans İmparatorluğu'nun onuru, şerefi ayaklar altına alıyor. Ya komik geliyor yani. İranlar kıs kıs bilmeye başlıyor. Kendilerini yenen Bizans İmparatorluğu'nun bu durumu Çisra'yı sevindiriyor. Olaya... Hem alayla yaklaşıyor hem de içten içe Müslümanların cesaretini kıskanıyor. Putperest liderler olayı dehşetle izlerken Arap halkı hem endişeli hem sevinçli. Çünkü onlar kavmiyetçilik unsurlarıyla o ordunun tamamı Araplardan oluşuyor, seviniyorlar. Birinci Savaş kazandı ve koskoca Roma imparatoruna meydan okuyor. Medine'den çıkmış gitmiş 3000 bin kişi. Bütün kulaklarını o orduya dikmişler. Ne yapıyor? Vadi Kur'a önüne çıkan Sedus komutasındaki orduyu Müslümanlar bozguna uğratınca ve Sedus'u öldürünce olay ciddileşti. Bizans İmparatorluğu Müslümanları hafif alırken Müslümanların önüne çıkan engeli kısa zamanda büyük bir zaferle aşmış olmaları şaşkınlığa uğrattı. Hemen yüz bin kişilik bir orduyla Müslümanları karşılamak üzere güneye doğru gelmeye başladılar. İlerleyen Medine ordusu Şam'ı geçti. Bu sırada Bizans İmparatoru Heraklos'un 100.000 kişilik bir orduyla üzerine geldiğini haber alan Müslümanlar nasıl davranacakları konusunda değerlendirme yapmaya karar verdiler. Çünkü 3.000 kişiler, Bir tarafta 100.000 kişilik ordu, bir tarafta 3.000 kişi var. Müslümanların çoğu Muhammed'e haber götürülmesi ve gelecek olan cevaba göre hareket edilmesini söyledi. Ancak bu savaşta ölecek olan Abdullah bin Revaha'nın konuşması herkesin fikrini değiştirdi. Savaşa karar verilir. Revaha şöyle dedi. Arkadaşlar, çekindiğimiz şey ele geçirmek için yola çıktığımız şeydir. Yani şehit olmaktır. Bundan mı çekiniyoruz? Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehit ya gazi olacağız. Bunun ikisi de güzel değil. Niye tartışıyorsunuz? Revahan'ın bu sözlerini duyan Müslümanlar geri dönmeyi düşünmeden Allah için ölmeyi düşündüler. Buna iman ettiler. Artık onlar için düşman yoktu. Düşmanın sayısı da yok. Anlamsızdı. Çünkü ölmeyi göz almışlardı. Gazilik ikinci plandaydı. Birinci şık ölümdü. Yani şehit olmaktı. Yani sonsuzluğa doğru adım atmaktı onlara göre. Onlar sadece bir şeyi düşünüyorlardı. Allah için ölmek. Ölmeden önce İslam oluşlarının onurunu taşımak, onların göstereceği cesaret, gayret, bütün Müslümanlara örnek olacaktı. 3000 kişi orada ölseydi hiç fark etmeyecekti. Hiç kimse Müslümanları sahipsiz göremezdi. Onlar onun için buraya gelmişlerdi. Bir elçi ve bazı Müslümanlar öldürülmüştü. Hiç kimse Müslümanlara saldırıda bulunamazdı. Onlar öyle düşünüyordu. Ha Bugünün tersine Müslümanlara herkes saldırabilir bugün. Müslümanların bu saldırı arkasında bir derdi yok. Ama o günün Müslümanlarının öyle bir derdi var ki Müslümanlara asla kimse saldıramaz. Bunun için ölümü göze alırız diyorlardı. Bunu yapanlar karşılarında Müslümanları göreceklerdi sayı önemli değildi. Onların imparatorluk olması önemli değildi. Onların o güne göre süper güç olmaları önemli değildi. Bu inanç İslam gelmeden Arabistan toplumlarında yoktu. Putperest araplarının aklından böyle bir şey asla geçmezdi. Arapları bilen Bizanslılar, İranlılar, onların kendilerini korumak için hareket edemeyeceklerini düşünüyorlardı. Ancak Müslüman olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bugünkü gibi. Bugün Müslümanlar da bilmiyor. Kafirler de bilmiyor. Müslüman ne demektir? Bilmiyor. Bunun anlamı ne? Bunu bilmiyor. Allah bir Müslüman için on kafir, yüz kafir dengelemesi yapıyordu. Ayetlerinde. Allah'ın dengelemesine baktığınızda üç bin Müslüman ona çarparsan otuz bin, yüze çarparsan üç yüz bin ediyordu. Bizanslılar, İranlılar bu dengelemeyi anlayamazlardı. Puttales saraplar bu dengelemeyi anlamazlardı, anlayamazlardı. İki ordu Mute'de karşı karşıya geldi. Bizanslar orduya bakınca Müslümanların ordusuna gülüyorlardı. Müslümanlar Bizans ordusunu görünce sadece ölmeyi düşündüler. Sadece şehit olmayı düşündüler. Bizans ordusu Müslüman ordusunun 35 katıydı. Ancak Revaha'nın sözleri Müslümanlar o kadar çok ateşlemişti ki onlar Bizans ordusunun sayısal çokluğunu düşünmüyorlardı. Savaş sırasında ordunun ilk komutanı Zeyd bin Haris'e çekilmişti. Yerine geçen Cafer bin Ebi Talip komutayı aldı. Cafer bin Ebu Talib de şehit düştü. Yerine geçen Abdullah bin Revaha da şehit düştü. Şehitliği arzulayan bu insanlar ilk önce hemen gitti. Müslümanlar, Resul'ün belirlediği komutanları şehit düşünce, aralarında karar vererek Halbin bin Velid'i komutan seçtiler. Halep bin Velid, savaş sanatlarına çok iyi biliyordu. Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan komutandı. Sonra Müslüman olmuş, Medine'ye gelmişti. Halep bin Velid askeri dehasını göstererek, Gece mevzilerdeki orduların yerlerini değiştirdi. Mevzilerdeki askerlerin yerlerini değiştirdi. Komutanların yerlerini değiştirdi. Sağdakinin soldakini, ortadakini, arkaya, arkadakini, ön tarafa böyle karışık yaptı. Yeni bir düzen kurdu. Bizans ordusunun komutanları, askerleri karşılarında yeni simalar gördüler. Yeni komutanlar, yeni askerler gördüler. Görünce Müslümanlara yeni destek geldiğini zannettiler. Şaşırdılar, paniklediler. Bitmiyor bunlar. Hep yenileri geliyor dediler. Bu şaşkınlığı gören Halit Melit, Velid son sert bir şekilde bir saldırı emri verdi. Şaşkınlık, paniklik içindeki Bizans ordusunun birçok bölümü bozguna uğradı. Geri çekilmeye başladılar. Akşam olduğunda savaş durdu. Biliyorsunuz o dönemlerde akşam vakti savaş tatil ediliyor. Halit bin Velid Bizans ordusunun büyüklüğünü dikkate alarak gece vakti orduyu sessizce girecek. Etrafa gürültüyü vermeden çok sessiz bir şekilde ve Medine'ye doğru yöneldi. Müslümanlar toplam bu savaşta 15 tane kayıp vermişlerdi. Bizans ordusunun kayıplarını ise çok fazlaydı ama tarih kitaplarında henüz o kayıtlar hakkında çok fazla bilgi yok. Bizans ordusu Sabahleyin karşılarında Müslümanları göremeyince şaşırdılar. Karşılarında ordu yoktu. O kadar çok zayiat vermişlerdi ki derlerini toparlanıp Müslümanları takip etme cesareti de bulamadılar. Çünkü Mute, Bizans ordusunun cesetleriyle doluydu. Müslümanların cesetleri ise ...Müslümanlar tarafından alınmış, götürülmüştü. Kime baktılarsa hep kendi adamları, kendi askerleriydi. Zannettiler ki hiç Müslüman öldürememişler. Bütün kayıpları Bizanslar vermiş. Bu durum onların morallerini iyice bozdu. Halp bin Velidin ustalıklı savaşı, Bizans ordusunun birçok bölümünü bozguna uğratması... ...savaş meydanında sadece Bizanslarının cesetlerinin bulunması... ...sanki hayalet ordusuyla karşılaşmış gibiydiler. Sayıları oldukça fazlayken küçük bir orduyla savaşmışlar, görünürde küçük bir topluluk hiç zayet vermeden geldiği gibi gitmiş. Bizans ordusunu dağıtmıştı. Bugüne kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmadılar. Bir misli, iki misli, üç misli ordularla savaşmışlardı, kendilerinden bir misli, iki misli, üç misli küçük ordularla savaşmışlardı ama kendilerinden 35 misli küçük bir ordunun karşısına bozguna uğrayacakları hiç aklına gelmemişti. Bin yıllık tecrübesi olan Bizans ordusunun karşısında Arabistan çöllerinden hayalet gibi bir ordu çıkıp gelmiş, onları bozguna uğratmış, sonra yine hayalet gibi kaybolup gitmişti. Arkalarından takip etmeyi bile düşünemediler. Onlar nasıl bozguna uğradıklarını, nasıl bu kadar zayet verdiklerini, savaş meydanında neden Müslümanlara ait bir tane ceset bulunmadığını düşünüyorlardı. Kurnaz, zeki Halid bin Melid, ordusunu geri çekerken bile öyle bir gözdağı vermişti ki, Bizans ordusuna öyle bir korku salmıştı ki onlar artık kendileri gibi etten kandan oluşan canlı insan ordusuyla savaştığını değil bir hayalet ordusuyla savaştığına inanmaya başladılar. Müslümanların ordusu çok az bir zayetle sapasağlam medeneye döndüğünde Müslümanlar onları zaferle karşıladılar. Onların her biri kahraman. Onlar Bizans ordusuna meydan okumuşlar. Koskoca Bizans İmparatorluğuna kafa tutmuşlar. Kendilerinden 35 kat fazla Bizans ordusunu dağıtmışlar. Bizans ordusunun psikolojisini kendilerini takip edemeyecek şekilde bozmuşlardı. Muhteş Savaşı Orta yankılanmaya başladı. Bizans nasıl bir bela içine düştüğünün hesaplarını yapmaya başladı. İran Bizans ile alay ederken sonuçtan hiç memnun olmamıştı. Arabistan'daki putperest Araplar buruk bir sayınç yaşadılar. Bugüne kadar hiçbir Arap komutanı, hiçbir Arap askeri Bizans imparatoruyla bırakın savaşmayı, meydan okumayı bile başaramamıştı. Ama Müslümanlar hem meydan okumuşlar, hem savaşmışlar, hem de Bizans ordusunu dağıtmışlardı. Artık bundan böyle Bizans orduları Arabistan'a girme cesaretini zor bulurdu. İslam tebliğ yapılan krallıklar, derebeyler, imparatorluklar, muhte savaşından etkilendiler. En çok etkilenen putperest Araplardı. Kabilelerin çoğu böyle bir kahramanlığın onurunu taşıyamamanın üzüntüsüyle İslam'a koşturmaya başladılar. Çığ gibi o Nas suresinde ifade edildiği gibi fevç fevç, bölük bölük İslam'a koştular benzeri onurları yaşamak istediler. Muhte savaşı Müslümanlar için kırılma noktasıydı. Savaş Arabistan'ın tamamına İslam'ın yayılmasında en büyük rolü üstlendi. Artık Araplar şuna inanmışlardı ki Muhammed ile Arapların tarihine yeni bir sayfa açacaklardı. Bedevi olarak çöllerde yaşayanların dünyaya önleri açılmıştı. Arapların kabile, site şehirleri, imparatorluk olmanın ilk sınavını vermişler Muhte savaşıyla. Zamanın süper gücü Bizans'a karşı durmuşlar. İran, Yemen, Mısır, Habestan, Bizans ve bu imparatorluklara bağlı krallıklara bağlı beylikler, küçük krallıklar Medine devletini hissetmeye başladılar. Küçük, basit gördükleri Medine devletini, Müslümanları artık politikalarına katmaya başladılar. Bundan sonraki olaylar Müslümanlar için büyüme gelişme olacaktı. Mekke bundan etkilenmişti. Mekke'nin önderleri Arabistan'daki bütün etkinliklerinin kaybolduğunu hissetmeye başladılar. Artık onlar Muhammed varken Araplara bir şey anlatamazlardı. Zaten Araplar akın akın Müslümanlar koşuyorlardı. Muhammed'in liderliği bütün liderlerin havasını söndürdü. Mekke'nin önderleri Arap kabilelerinin önderleri ne yapacaktığını bilemiyor. Hak ve adalete esas olan İslam, insanlarla kucaklaştıkça Arabistan, Bizans, Mısır, Şam, İran, Yemen toplulukları etkileniyor. Müslümanlar dünyanın dört bucağına İslam'ı tebliğ için gidiyor ve bu gidişte yarışıyordu. Selman-ı Farisi, Kur'an ayetlerini sureler halinde fahsiye çeviriyor, İran'daki dostlarına gönderiyor. Güneş tepeye yükselmiş, Müslümanları aydınlatıyor. Müslümanların etrafındaki bütün imparatorlukların güneşi ikindi vaktini geçmiş, geceye doğru gidiyor. Allah Resulü'nün yönetici olarak bilinçli davranışları, toplumları sosyolojik olarak analizi. Soyu, aşireti, dini ne olursa olsun herkese eşit, adil davranışı, yaptığı sözleşmelere harfiyen uyması, sözlerine uymayanları yeterince, gereğince cezalandırması, onun kararlılığı, emin adımlarla dünyaya şekil verdiğini gösteriyordu. Hayatın tüm dengelerini Müslümanlar yeniden kuruyorlardı. Putperestlerin, Mecusilerin, Yahudilerin, Hristiyanların dünyaya bakış tarzlarına karşılık Müslümanların dünyayı yorumlaması, dünyaya anlam kazandırması hakim oluyor. Özellikle kendilerinden 35 kat sayıcı üstün Bizans askerlerinin bozguna uğratan Müslümanlar konuşuluyordu. Bizans için hayalet ordu olan Müslümanların ordusu Müslümanlar için gerçekti. Arabistan için gerçekti. Onlar bölümüne savaşmışlardı. Bugün, Murte Savaşı'nı yapan Müslümanların anlayışında Müslümanlara ne çok ihtiyacımız var. Bugün Müslümanların yaşadıkları ülkelerin işgal edilmiş olmalarının karşılığında Müslümanların sesini yükseltecek, Müslümanların onurunu kurtaracak, bütün dünyaya meydan okuyacak, onların güçlerini hesaba katmayacak İslam ordularına ihtiyaç var. Bugün birbirleriyle anlaşamayan, birbirini anlamayan, İslam öğreniyoruz diye işlerine kapanan, birbirini çekemeyen, kelimeler, kavramlar üzerinde ömür tüketen Müslümanların karşısında muhtede Abdullah bin Revaha'nın sözlerine çok ihtiyacımız var. O muhtede konuşan Abdullah bin Revaha'nın sözlerine çok ihtiyacımız var. Bizim dünyadaki yaşamımızın gayesi Allah'a ulaşmak değil mi? Eğer öyleyse niçin geri dönelim, niçin bekleyelim, niçin zaman kaybedelim? Zaman sabit dururken üzerinden hızlıca geçip gidiyoruz. Zannetmeyin zaman akıp gidiyor. Zaman sabit duruyor. Biz akıp gidiyoruz. Önümüzde ecel noktası görünmüyor. Her an o nokta yüzümüze çarpabilir. Ölüm noktasına tosladığımız gün artık hiçbir bahanemiz kalmamıştır. Artık geri dönüp düzelteceğimiz herhangi bir şey kalmamıştır. Artık dünya hakkında yorumlayacağımız hiçbir şey kalmamıştır. Müslümanlar Mekke'de başlayan tebliğlerinden itibaren Mute'ye kadar birçok kırılma noktası yaşadılar. Toplum oldular, devlet oldular, düşmanlarıyla kendilerini eşitlediler. Düşmanlarını geçerek onlara fark attılar ve imparatorluk kapılarını açtılar. Biz bugün bu kırılmaların neresindeyiz? Bana öyle geliyor ki henüz ayetler bize inmedi. Bizler elimizde bulunan kutsal kitabı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kelimelerinin yerini değiştirerek okuyoruz. Her kelimeyi arzu ve heveslerimiz doğrultusunda tevil ederek Müslümanlık adına hayallerimizi süslüyoruz. İnşallah Müslümanın diyenlerin üzerine Allah'ın ayetleri iner, akıllarına, kalplerine iner. Böylece insan olarak ilk kırılmayı başarırlar ve Müslüman olurlar. Evet arkadaşlar, bugünkü sunum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler diliyorum.